Anirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Gazali Hazretleri Kavaedül Akaid dersinde kaldığımız noktada derisiyle tabi irtibatı olduğu için oraya bağlıyoruz. Buyurdu ki لَا يُقْبَلُوا اِمَانُوا عَبْدٍ Bir kulun imanı kabul edilmez. Ne zamana kadar? İşte hatta yu'mine bir insan iman edinceye kadar neye iman edecek? Ee, bima ekbera işte bir daha ve nevü la yukubeli, de var İmanu abdine, hatta bima e, ekbera yani Resulullah'ın haber verdiği şeylere bihi onları neden sonra olacağını der ba'del mevt ee, ölümden sonra insan öldükten sonra başına neler gelecek konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde bildirimler yaptı Bunların hepsi Allah'tan vahidir, Hadisler de vahidir zaten. Bunlara inanmadıkça bir adamın Müslümanlığı kabul edilmez. Ben Müslümanım. Kur'an'a inanıyorum. İşte amentü melaketi ve kütübü ve rusulü. E, peygamberlere iman ettim. E, peygamberin nesine iman etti? Buyurduğuna iman etmezsen nesine iman etmiş oluyorsun? Hadisleri inkar edenler hakkında konuşuyoruz. Tabii ki e, itikadi konularda sıhhat şarttır. E, yani hadis-i şeriflerin e, sahih senetle gelmeleri E, şartı aranmaktadır. Bu konuda başlık atmıştı. Sonra buyurdu ki ölümden sonra neler olacak? Münker Nekir'in sorgu suali kabirde var. Onları tarif etti. E, ondan sonra e, kabir azabı var. Kabir azabı haktır. Kimine de kabir nimeti var. Sonra mahşere çıkılacak. Mahşerde e, zaten o öldükten sonra dirilme konuları falan e, bahayetlerde geçtiği için onları söylemiyor. ...tirilmeye inanmayan. Zaten Amentü'nün in altı şartından biri. vel bâsûbâd el Onu söylemedi. Ee, yani hadislerde kalan konulara temas etti. Sonra mizan. Ki Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret ediliyor. Mizana inanacak. Ondan sonra işte mizan hakkında geniş bir malumat... E, ...şehlerden verdim. O dersler tek tek yapıldı. E, sonra sırattan geçilme konusu. Orada da tafsilat verildi. Sırat köprüsü kurulacak. İşte... efendim, kimler geçecek, kimler düşecek falan. Sonra, e, hep bunlar ölümden sonra başımıza gelecek yani mahşer. Kimisi e, berzah aleminde daha kabirden kalkmadan evvel olacak konu var. Kimisi de kabirden mahşere çıktıktan sonra mahşerde vakı olacak e, itikadi meseleler. Sonra e, havz Mevrud'u da iman şartını söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem havz Kevseri olduğu mahşerde. Bunlar beyan edildi. Şimdi de geldiğimiz nokta, dersimiz burada şimdi. وَاَنْ يُؤْمِنَ بِالْحِسَابِ Bir insan ahirette mahşerde kulların hesaba çekileceğine iman etmedikçe inanmadıkça imanı kabul edilmez. Yani Müslüman sayılmaz diyor. Ahirette muhasebe var. Zaten bu tabi ayet-i kerimelerde çok var. Yani deft defteri i amal konusu, işte salinden deften alacak, solende alacaksa mizan konusu e, bunlar hep e, muhasebeye işaret ediyor. E, Kur'an kimliği adetleri de var zaten. onlar da şimdi kısaca okuyacağız. Hisâben yesîrâ var işte. Kolay muhasebe görülme meselesi var vesaire. Şimdi e, وَاَنْ يُمْلِبُ الْحِسَاب۪ي e, Ahirette e, allah Teala'nın kullarını hesaba çekeceğine bir insan e, iman etmedikçe E, imanı kabul edilmez. Daha nelere iman edecek? Şimdi muhasebe konusundaki e, izahlara geçiyor. ve nasi İnsanların farklı olacağına fihi hesap konusunda. E, bu işte değişiklikler var. Yani farklılıklar var. Tefavutul halkı de bir nuska var herhalde. Bu nuskalar değişebiliyor. Yani şey değil. Mahlukat yani e, hesaba çekilecek e, ve farklılık olacak fihi ...hesap konusunda. İlâ... E, ...münâbaşin. E, münâkaşaya tutulan olacak fil hesab muhasebe hususunda. Ve ilâ müsâmehin. Müsamaha edilen olacak fi hesap konusunda. Şimdi burayı biraz anlatalım. İnsanlar farklı olacak. Farklı olacak derken kimi münâkaşaya tutulacak? ...şunu niye yaptım, bunu niye yaptım falan... ...ona bayağı bir sorgu, sorgu sual e, zorlanacak. Kimine de biraz arz edecekler, geçecekler yani. Ya şunları, şunları, şunları yapmışsın falan ama... ...iyilikler fazla falan geç diyecekler. E, bu noktalara iman etmek lazımdır buyuruyor. Efendim... E, allah Teala insanlar mahşerden cennete veya cehenneme... E, insıraf etmeden, ayrılıp gitmeden evvel e, kullarını tevkif edecek, durduracak. E, i̇lk muhasebesi yapılacak olan e, ümmet bizim ümmet. Yani biz e, sonra geldik dünyaya çıkmak bakımından ama cennete de, bu ümmet önce olacağı için cennete girmek de hesaptan önce olamaz. Onun için nehanu'l-âhirûne s-sâbikûn yevmel-kıyâme. dünyaya çıkışta sonrayız ama kıyamet günü önce olacağız buyuruyor. Bu da bize bir ikram olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine ilk bu hesaba tutulacak. Şimdi e, İmam Bey Hakkı'nın e, kitabında bu hususta bir e, tehric etti. Hadis-i şerif var. E, zaten yani şimdi hadis-i şeriflere biz tabii çok e, inanıyoruz. Onda şüphe yok da hep her şeyi ayetten delil isteyenler de oluyor mesela. Ve kifuhum ''İnnehum mes'ûlûn'' yani şimdi burada ayette ''turdurun onları'' diyor. ''İnnehum'' şüphesiz onlar mesulün, sorumludurlar yani sorulacaklar. Sorulacak ne demek? Sorgu suale tabi tutulacak. Yani muhasebe yapılacak. Hesabı kitabı efendim deşilecek, incelenecek. Ondan sonra burada insanlar farklı olacak. Buna inanmadan insanın imanı kabul edilmesi. hayat hadis nasıl inanmayacaksın? Farklı olacak. Bukhari Müslüm hadis-i şerifinde meşhur bir hadis-i şeriftir. Efendi Hazreti çok okurdu. من نوكش الهشاب هلك وحتى من نوكش عذيب مناقشeye tutulan azaba uğratılır. Bunu buyurunca Ayşe annemiz tabi çok ilim sahibi olduğu için o soruyu sormak ilim ister. diğer ayetlerden haberdar olmaya dayanır. Ben dedim ki diyor ya Resulullah. Menhuşü be Esasen öyledir. Burada başını yarıdan sonrasını vermiş. Esasen menhuşü be uzibe diye biliyorum. Hesaba tutulan azaba uğratılır. O zaman azizhanemiz diyor ki ben de dedim ki ya Resulullah yakul leysallahu yekul Allah Teala buyurmuyor mu ki e fesefe hisaben yesira. Şimdi kim hesaba tutulursa yani gel bakalım hesap ver bakalım, sorgu, al yapacağız denilen kişi mutlaka bir azaba uğrar. Buyurunca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ayşe aklına bu ayet geldi. ki defterin elinden alan فَسَفَهُ هَاسَبُوا فَسَابَنْ يَشِرًا Çok kolay bir hesapla muhasebe olacak. E kolay. ahli الْاَهْلِي مَسْرُوا Ailesine sevinçli olarak dönecek cennetteki ailesine. E bu ayet değil mi? E sen de buyuruyorsun ki şimdi hesaba uğratılan azaba uğratılır. O zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun izanı yaptı. Ayşe annemiz sormasa işte o ilim açılmayacak. Yani onun için bu sahabe-i kiramın ve annelerimizin burada çok önemi var. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. لَيْسَ دَعَكِ اِنَّمَا دَعَكِ الْعَرْضُ O senin anladığın kolay hesap, bu benim dediğim hesaptan bir aynı değil. Neden? Neden? O kolay hesaptan maksat arzdır. Arz demek sunum. Defterinin önüne açacaklar. Bak şöyle bir neler yapmışsın diyecekler. Adam da zaten salih amelleri, e, düzgün işleri onu gördüğü için sevinecek ve böylece ona bunu ne yaptın, şunu ne yaptın diye bir münakaşa yapılmayacak. Velakin mennuke'şel hisabe helek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baştan hesaba uğratılan, azaba uğratılır buyurunca maksadı neymiş? Ayşe annemiz bunu sorunca benim burada hesaba uğratılan azaba düşer buyurdum maksadım nu kişel hesap. Hesapta münakaşa, çekişme. Çekişme derken senin benim orada çekişecek gücümüz yok da melekler işte soruyorlar. E şey işte şunu niye yaptın? Şu şunu niye yaptın? Bu yanlışı niye yaptın? Bu aneden neden yaptın? Böyle e sen ne mazeret sunabilirsin ki orada? Ne özür dileyebilirsin. Burada münakaşeye giriyor iş. Yani tartışma açılıyor. Tartışma e, açılınca heleke mutlaka helak olur. Çünkü bir tartışma Allah cümlemizi hesapta münakaşaya tutulmaktan muhafaza eylesin. Eğer ki melekler bizi bir deşerlerde de şunu niye yaptın, bunun ne yaptığına girerse bu iş e, tehlike. Tehlike mutlaka bir... Ama şu var, imanını kurtaranlar için, Müslümanlar için cehenneme girmek de var. Bir miktar yanmak da var. Sonra şefaatle kurtulmak var. Vesaire yani bu tabi. Ama bir azap olur yani münakaşaya uğrayan konusunda. Bu tehlikeli bir şey. Bu Buhari'de ve Müslim'de zikredilen sahih hadis-i şerifte beyan ediliyor. Onun için bizim imanımız şu şekildedir ki herkesin hesabı eşit olmayacak. Kimisi münakaşaya tutulacak, kimisi kimisine müsamaha Ve ilâ müsamahın fi kimisine de e, müsamaha yapılacak. Muhtelif şekillerde kimisine az müsamaha, kimisine e, çok müsamaha. Yani kimisine bir azar, kimisine bir sitem, kimisine gizli bir muhataplık, kimisine aleni bir insanların huzurunda rezil etme muamelesi, kimisine fazl-ı kerem tecelli edecek, kimisine adalet. Ama adalet tecelli ederse yanarız biz. Onun biz allah Teala'dan fazl-ı kerem isteyelim. Çünkü adalet demek tam ameline göre e, tıp atıp karşılık. E, bizim amellerimize tıp atıp e, tam değeri verilirse biz kurtulamayız. Bizim ne amelimiz var? Onun için biz Rabbimizden fazl-ı keremini ümit edelim. Ama tabii herkese o fazl-ı kerem tahakkuk etmeyecek, tecelli etmeyecek. E, bazıları hakkında adalet tecelli edecek. Zaten işte adalet tecelli edince de cehenneme giren çok olur. Ondan sonra... Efendim... Ee, burada sorgu sual olacağına dair e, hususlar Kur'an-ı anda ayetlerle sabit, ümmetin icma, var ı şeriflerle sabit e, peygamberlere dahi e, sorgu sual olacak e, efendim. Bu ahşer mevatındır. Yani yer yer farklı şeyler, tezahürler, görüntüler ortaya çıkacak. Mesela bir ayet ne nebûl estaidül felenes فَلَنَسْ أَلَنَّ ile اُرْسِلَيْلِينَ وَلَنَسْ أَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine peygamber gönderdiğim bütün ümmetleri sorgu suale tabi tutacağım. Ant olsun, kasem olsun yemin ediyor. Ama onlara gönderilen peygamberlere de sual edeceğim ki tebliğ ettiniz mi etmeniz mi? Uzun bir hadis-i şerif var bu ustada. Ee, bu ayettir. Bu ayet-i kerimede de mahşerde sorgu-sual, hesap yani. Hesap olacağı bu ayet-i kerimede sabittir. Ama başka bir ad i kerimesinde Fe <gülüyor> Yani o gün mahşerde hiçbir cin ve hiçbir insana günah sorulmayacak. Şimdi işte Kur'an'da çelişki var zannederler. O ayet okur, bu ayet okur. Ayetlerin eee tefsirini bilmeyenler sahabe kiramdan ve müfessirlerden gelen e, tefsirlere vakıf olmayanlar, maalesef burada yanlış e, mana veriyorlar. E, buradaki mesele şudur. E, mesela bir, e, zaten oranın gerisi, yorafül mücrimune bisimam fe yukadü bin nevasi ve lektam. Mücrimler, kafirler, e, simalarından e, suratlarına vuracak kafirlikleri, karanlıkları, zulmetleri onun için ayağıyla alnını saçının perçemiyle ayağını birleştirecekler. Yani işte şey gibi efendim paket diyorlar işte paket var gibi işte ayağıyla başını birleştirecekler böyle adamın atacaklar gümbürdü cehenneme. Buna sorgu sual yok. Kafirler hakkında o. Çünkü mesela ne buyuruyor falan ukeymün ve kıyameti fezna. Kef suresine at o adleri bilmediğin zaman ha sorgu sual yok. E sorgu sual kime yok? E kafire yok. Çünkü kafire deniyor ki Sol tarafından defteri veriliyor veya sırtının arkasından eli sokulup göğsünde göğsü yarılıp, sol eli göğsünden sokulup arkadan çıkarılıp veriliyor. E bu zaten ben Mamenü Teye kitabı bura zahri fesefeyde bura la seaira ölümünü çağırıyor nerede ölüm gel ölüm geldi vaktin geldi ben daha ya, yani yaşamayayım diyor ama ölüm yok orada. Sonra cehenneme giriyor, buyuruyor. E, Kev suresinin ayetinde e, kafirleri hakkında ne buyuruyor? فَلَانُ قِيْمْ لَوْمْ يَوْمَ الْقِيَامِتِ وَذْنَا Kıyamet günü onlar hakkında vezin, mizan, terazi, tartı e, icra etmeyeceğiz, ikame etmeyeceğiz. Tayin etmeyeceğiz. Neden? E, sevap tarafı yok. E, i̇ki kefe olmadan tartı olmaz ki. E, çünkü kafirin ne kadar iyilik yapsa da sevap yazılmıyor imansı olduğu için. Şirkle beraber hiçbir hasene fayda etmez. E, bu itibarla e, onların hakkında sorgusu hal yok. Ama Müslümanlar hakkında e, sorgu hal var. E, şimdi e, günahından sorulmayacak diyor bak. Ama şimdi kafirlere böyle bir peygamberleriniz size tebliğ etti mi? İşte onlar yalan söyleyecekler, etmediğiler diyecekler. Sonra Allahu Teala işte Nuh Aleyhisselam'a soracak, işte diğer peygamberleri soracak. Onlar biz tebliğ ettik ya Rabbi diyecekler. Mevla-i Teala onlardan şahit isteyecek. Onlar bizim ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahidimizdir diyecekler. Bu ümmet çağrılacak. Biz onlara peygamberlerin tebliğ ettiğine, onların inkar ettiğine şahitlik edeceğiz. Bu sefer onlar itiraz edecek. Ya bunlar dünyanın sonunda geldiler. Biz başında geldik. Bunlar nereden gördüler bizim ne yaptığımızı falan. allah Teala bizden delil isteyecek. Biz o zaman bizim ümmet olarak işte Nuh Suresinin ayetlerini okuyacağız, diğer Kur'an'daki hatleri okuyacağız. Ya Rabbi sen bize indirdin, vahyinde, kitabında bunları bildirdin. Dolayısıyla orada da Allah'a tekzip edemeyeceklerine göre, Kur'an'ı reddedemeyeceklerine göre aleyhlerine delil kaym olacak, gümbürdür cehenneme atılacaklar. Bunlar var. Bunlar Buhari Müslim, Sahih, sahih Şeriflerde de geçiyor. Ama bu Yaptığı amelin günahı bakımından teferruat ve tafsilat, nam-ı kadına niye baktın veya zina mı yaptın veya işçi içtin veya faiz yedin veya gıybet ettin. Yaşın kâvra bu sorulur mu? Onun için günahından sorulacak. Kafir olan insü cin, günahından sorulmayacak. Çünkü günah işi Müslümanla ilgili bir konudur. İman edenin günahı yazılır. Kafirin ne günahı yazılsın? Şimdi şirkele zulüm lazım, şirken büyük zulüm günah. Onun için orada zaten onun için de terazi mizan yok. Onun için de e, hesapta, muhasebede de e, onlara, e, Müslümanlara yapılan bir e, hesapta müsamaha veya hesapta münakaşa konusu da cari değil, geçerli değil. Çünkü münakaşa veya müsamaha konusu yine Müslümanlar hakkında. Ahirete imanla gitmiş hakkında, kişiler hakkında. Bunlara böylece inanmak lazımdır. Ama çok ilim lazımdır, yani ilimsiz Allah mafıza e, efendim o ayet başka diyor, bu ayet başka diyor gibi senin kafanı e, çelerler. Ondan sonra zaten işte bu mealcilik tefsir okumamış. Tefsir, hadis bakmadan e, diğer ayetleri bilmeden bir ayetin mealinle giderken e, işte milleti çelişkiye düşürüp ateist deist ettiler. İmam-ı Hatipler de ilahiyatlarındaki bazı hocalar yaptı bunu. Hala da yapıyor. hala da yapıyor. Allah muhafaza etsin. Onun için akait dersleri çok önemli. İmanımızı kurtarmak için dinleyelim, dinletelim. Ve ilâmen yine ayrılacak tefavüt var. Kime ayrılacak? İlâmen o kimselere, yedhulul cennete, cennete girenler olacak. Bir gayri hesap, hiç hesaba muhasebeye uğramadan geçen şifa-ı şerif dersi herhalde bir evvelki ders miydi, iki evvelki, şimdi tam hatırlamıyorum. Detaylı bir şekilde o 70 bin kişi hesapsız girecek. Sonra 70 binin her birine 70 bin verilecek. Bu sayı işte nereye çıkıyor? 4.900 milyona amına çıktı. Ee, bu onlar say hadisleri Şifa-i Şerif'te efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazileti bereketine ümmetine yapılan lütuflar bahsinde geçmişti. Ee, cennete hesapsız girenler olacak ve um onlar kimler? El mukarrabun, mukarrab kullar. Evet. Mukarrab kullar eee Allah Teala'ya manen ziyade yakınlaşmış kullar. Kur'an-ı Kerim'de de bunlardan bahsediyor. ''Ulâkel mukarrabun'' ee, Bunlar İzâ ve Kâh başında da geçiyor. E, manevi yakınlığa mazar olmuş. Haramlardan sakınmış. Takva sahibi faziletli kullar. Bu mukarrab kullar cennete hesapsız girecek. Bunların başında Ebubekir radıyallahu teâlâ Efendimiz geliyor. Hazreti Sıddık Efendimiz'e hiç hesap olmadığına dair merfû rivatet-i şerif var. ''Ennâs kullûm yuhasebûn illâ Ebâ Bekir'' Bütün insanlar muhasebeye tutulacak. Yani tabi öbürleri de kolay tabi sahabe-i kiram, hulefa-i raşidine, işte aşere-in beşere, onlar tabi kolay şeyler ama Ebu Bek Sıddık Efendimiz'e hiç mevzu açılmayacak, hiç. Bu Hazreti Sıddık Efendimiz'in fazileti hakkında varit olmuş. Yine Buhari Müslüm hadisinde i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edilen Hazreti ''Uridat aleyyel umemu fe kile hadi ümmetüke vammaham sebu'ne el feyye'l kulûne el cente bi gayr hesab ve Bütün ümmetler bana gösterildi. Yani işte Adem Aleyhisselam'ın ümmeti, İdris Aleyhisselam'ın, Şis Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın tüm peygamberleri, 224 bin peygamber var. Kiminin az kiminin çok ümmetleri var. Bütün ümmetler bana gösterildi. Sonra bir büyük bulut gibi çok kalabalık bir ümmet geliyor. Bunlar kimdir dedim, dediler bunlar senin ümmetlendi Bizim ümmet çok kalabalık olacak öbürlerinden. Ve onlarla birlikte 70 bin kişi var benim ümmetimin içerisinde. Onlara hesap da yok, azap da yok. Hesap yani hesap, e, hesap da yok ne demek? Hiç sorgu şu yok. E bunların başında Sıddık radıyallahu Efendimiz geliyor. Ama tabii belki ufak tefek bir arz, bir sunum yapılabilir. Hazreti Sıddık Efendimiz'e o da yok. Hesapsız azapsız cennete girerler. Sahi Müslim hadisinde yine Ebu Hureyre Ümr'an ibni Hussayn radıyallahu anh rivayet ediliyor. Yedkülü min ümmetil cennete seb'un elfen bi Sonra beyhaki de Elbasi isimli eserinde Amr bin hicamdan buna ilave getirmiş. işte cennete Şifa şe de çok kaynaklar söyledim o hadis hakkında benim ümmetimden cennete 70 bin kişi hesapsız girecek ee, ama e, Allah Teala bana e, bu 70 bin kişiden her biriyle birlikte Sebrayel ve Hatani makul vahidin min Se Elfen Sebrane Elfen bu 70 binden her birine karşılık bana bir 70 bin daha verdi Bunlar da hesapsız, az biraz müteahhir tabi gecikmeli onların hürmetine onların şefaatıyla artık o bir kişinin şefaatıyla 70 bin verilen var tabi bunlar da e, o ilk 70 bin şefaati çok geçerli ilk 70 bin bak ilk 70 bin sahabenin tümü bile değil anlayabiliyor musunuz yani sahabe 114 bin dolayısıyla o ilk 70 bin sahabenin içinde de seçilmişler Belki orada tabiin tebe tabinden olanlar da var. Çünkü mesela hakkında hadis olanlar var mesela, Salihübünü eşyem hakkında olacakladı yallah. Üveysel Karani, Üveysel Karani hakkında var. Bunlar hep sayı kaynaklarda geçiyor. Onun şefaatiyle Rabbiyev Mudar kabilesi gibi yani çok kalabalık nüfuslu kabileler cennete girecekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem önceden beyan ettiği, Hatta kendisini görmemiş, kendisini görmediği kişiler hakkında bile sayı hadislerde geçer var. Onlara şefaat edecekler dair. Dolayısıyla bu 70 bin çok seçkin kullar. Bu ama bizim ümmetten. Geçmiş ümmetleri konuşmuyoruz. Bunlara her birine onların şefaati bereketiyle e, 70 bin verilecek. Her birine. Bu da 4 milyar 900 milyon gibi bir rakam ediyor. İşte o dersi güzel dinleyin. şifa Şerif'te bunu e, detaylarıyla eza etmiştim. Yine Ahmed bin Hanbel'in müşterinde geçen rivayette eee Ömer radıyallahu efendimiz, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu orada dememiştik, bunu burada yeni gördüm. Ee, Ömer radıyallahu anh efendimiz, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, Rabbim bana 70 bin kişiyi ümmetimden hesapsız, azapsız cennete girdireceğini vaat etti. Buyurunca, fe hellestezettehu, Hazreti Ömer dedi ki, fazlasını isteseydin ya ya Resulullah. yani 70 bin ne yeter? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi <gülüyor> İstemez olur muyum? Fazlasını istedim. Yetmiş <gülüyor> binden her bir adama yetmiş bin verdi. Onların şefaatine. Hazreti Ömer Efendimiz yine durmadı. <gülüyor> ya Resulallah fazlasını isteseydin ya yani yetmiş bin kere yetmiş bin işte dört milyar dokuz yüz milyon ediyor. Yani bu ümmet daha bin dört yüz elli senedir gidiyor. Daha da kıyamete kadar ne kadar gidecek? şu anda 2 milyar var. Mesela efendim e, daha da fazla isteseydin ya Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kadiste İstemez olur muyum? Fazlasını istedim. E, ne yaptı? Tani, hakeza. E, bana şu kadar verdi. Bu hadisi rivat eden e, Abdullah bin Ebi Bekir. Radıyallahu Allah efendimiz yok. Abdurrahman bin Ebi Bekir olacak. Yukarıda Abdurrahman yazıyor Burada yanlış yazmış herhalde. Abdurrahman Ebu Bekir yani hadisin ravisi Ahmet Nehanbel'de geçen hadisin ravisi şöyle yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki elinin arasını böyle açmış ne kadar verdi bana yani ne demek bunu nereden anlıyoruz Sahi hadiste ne geçiyor geçen şifada bunu okudum Rabbimin kabzayı kudretinden kabzayı kudret işte kabza tutam demek allah Teala hakkında haşa tutam çünkü bizim tutamımız bu kadar E bunu Allah Teala hakkında haşa böyle bir şey olabilir. Ve semavat matviyatun bi yemin ve lazu tamamını kapız tutuyor ölüm kıyameti. Va'tleri de okumuştum o derste. Yani Zümer suresinde geçiyor ki kıyamet günü yedi kat yerin tamamı Allah'ın bir kabzası. Eee yedi kat gökler Allah Teala'nın yedi kudretinde dürülmüşler. Tomarları, kağıtları sen küçücük kağıtları elinde tuttuğun gibi. Yani Allah Teala'nın kabzayı kudreti dediğin zaman yedi kat gökler, Onun e, kudretinin gücünün tealluk alanının e, alanına e, göre hiçbir şey değiller. Yani o kadar geniş kudreti rahmeti vasihası var. Onun için burada ellerinin ikisini açmış Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi ellerini açmış yani böyle. Hazreti Ömer buydu ki daha istemedim mi? İstedim. E ne oldu şimdi? 70 bin kere 70 bin vardı. Daha istemedim mi? ne kadar verdim? Bu kadar. İşte o hadis, bu hadis beni tefsir ediyor. O da sahite geçiyor. Rabbimin kudret kabzalarından üç Tutam. Kabza yani. E, tercüme etmek de caiz değil. Müteşabiyattır. Tercüme etmeyelim yine. Biz bizim hakkımızdaki kabza kelimesinin lükadda arasını veriyoruz. allah Teala hakkında kullanılan şey kabza. Hasiye ve kabza. Ayette kabza geçiyor. Hadiste hasiye geçiyor. Evet. Yani çok elhamdülillah bu ümmete müjdeler burada vadedilmiştir. E, Şimdi... Demek ki hesapta tefabüt var. Hesapta herkesin hesabı bir olmayacak. Şimdi Kazı Abdurrahim, Abdülkerim Kuşehri Hazretlerinin oğlu, bu zat Esma-ı Hüsna ile ilgili yazdığı bir eserdeki El-Hasib ismi şerifini incelemiş. Burası acayip. Yani bu Esma-ı ya da bu bahis konmalı. Allah'ımızın 99 esmasından el-hasib hesaba çeken maası var. Burada bunun maası şudur buyurmuş. Ee, herkesi kendisine yakışan yani o kişiye yakışan şekilde muhasebe eder. Ellezi yuhasebu küllahat ala maelikubi Şimdi kafirleri e, kafirleri hesap ederken onlara onları kendisine muhasip yapmış. Demiş ki kefâbi kefabi i geliyor ve hasiba mesela atinde İslam Sen hesabını kendin görmekte kendine yetersin. Bak defterine e şirk dolu. De Allah tanımamış, kitap tanımamış, peygamber tanımamış ki davet ve tebliğ geldiği halde bile bile inkar edenleri konuşuyor. Hesabını yap bakalım. Şimdi sen nerenin adamsın? Cennetlik misin? Cehennemlik misin? Zaten kafirler e, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var ki e, kendileri itiraf ediyorlar. Diyorlar ki işte levkünle neşma benim akülü maküniafi asabse bizim kafamız çalışmadı. Biz hakkatlere tabi olmadık şey. Şimdi cehennemde olmazdık. Biz kendimiz eee Bizim Rabbimizin kararı bizim hakkımızda hak oldu yani. Çünkü biz bu azabı tadacağız. Çare yok. Biz kafir olduk yani, müşrik olduk. Bu gibi ayetlerde de çok var. Dolayısıyla kafire hesabını kendine havalecek. Onun başına melek koyup da Yani tartıda özel teferruat, günahlar, monehalar olmadığı için, kafir olduğu için, salih amelleri de hasene sevap kazandırmadığı için, şirkle beraber hiçbir hasene fayda vermez. Dolayısıyla kendi hesabını yap, tut yolunu, git cehennemin dibini böyle. Kafirlere böyle hesap yapmışlar. Herkese aynı hesap yapmaz. Mesela mukarrab kullar, bunlar azdır, azdır. ...veküntü mezvacan selahatâ. ...fe sahâbul meyvene, ma sahâbul meyvene, ma sahâbul meşşemâ... ...ma sahâbul meşşemâ... ...ve sahâbul ne sahâbul ne sahâbul ne sahâbul ne hâlikel mukarrabûn... ...fî cennâdine amsûlilletü münel evvelîn... ...ve ...mesela orada mukarrab kullar... ...geçmiş ümmetlerde çok, bizim ümmette az. İlginç. Niye meselesine geliyor? Neden? Mukarrab kullar başta peygamberler olduğu için... ...geride 224 bin peygamber var. Bir de peygamberin var var Onları da eklediğin zaman bizde mukarreb kullar yani tabii sahabeyi, kiram, tabi sahabe-i kiram tabi evliyadan falan var ama geçmişte orada Büyük cemaatler çıkıyor peygamberler ve ashablarından dolayı mukarreb bizim ümmette az oluyor ee, Ama e, Şimdi mukarreb kulları allah Teala özel muamele yapacak nasıl yapacak melekler onlara muhasebe yapacak ama Bütün milletin önünde yapacak ile rûsileşşâd yani Dost düşman görsün seyretsin Niye? Adamların amelleri arz edilmeye uygun elverişli. Çünkü haram yok, mekruh yok, e, efendim büyük günah yok, mümkün mertebe küçük günah yok. Kimse masum değil ama e, tevbe etmişler, sildirmişler etmişler falan. Kimin de hakikaten küçük günaha da düşmemiş mukarrerler var. E, bunu Mevlane yapıyor. Diğerlerine huccet olarak, delil olarak gösteriyor. Neden? Bunların da bir aklı vardı sizin de, bir kalbi vardı sizin de, iki gözü vardı sizin de, iki eli vardı sizin de. Bu adamlar nasıl künasız durabildiler? Bunlara da akıl, nefis verdim. Bunlara da şehvet verdim. Bunlara da cinsiyet verdim. Öyle ya erkektir veya kadındır. Nefsi var. Karşı cinse, karşı meyli var, temayülü var. Bunlara da mesela hırs verdim, tamamen böyle. Öyle ya insansın, beşer. E bu nasıl böyle olabildi? Hem bunu göstermek için hem de ee, efendim Ee, diğerlerine e, işte bak benim ne kullarım var diye bir bir sitem, bir tevbih bir azarlama olmuş oluyor fiili olarak. Mukarreplerin amellerini aleni yapacak. Yani bu ayet vaadelerle çelişki yok. Düzgün anlamak lazım. Yelmediğiniz çoğu radun la takfa minkum kafiye Arz var, sunum var. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Ama şimdi bu nerede? Kimisini bütün mahşer halkının önünde yapacak. Herkes duyacak, bilecek. Kimisini gizli yapacak? Mesela e, benim gibi adamlar yani inşallah imanımızı kurtarırız da buraya gireriz. İmanımızı kurtaramazsak buraya da giremeyiz yani. O zaman onu da ararız da. Allah cümlemize iman nasip etsin. Bunlar e, itaba müsait. Yani sitemlik, kınamalık, tevbiklik kınama cezası almış veyahut da işte azaba müsait durumları var. Bunların hesabını gizli yapacak. Niye gizli yapacak? Dost düşman huzurunda rezil olmasınlar, e, günahlarına başkası vakıf olmasın diye bu mesela. E, Necva hadisi deniyor buna. Bukhari'de de geçiyor. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. E, İnne Allah yudnil mü'mine feyadahu aleyhi kenefehu. Bunu çok okurdu. Kendi kitabında da vardı. İnne Allah yudnil mü'mine. Allah Teala maşerde bir mümini kendisine manen yakınlaştıracak. Manen. Mevla mesafeden münezzeh. Hatta yazâ aleykeni efehu örtüsünü onun üzerine atacak. allah Teala onun üzerine örtü atacak demek onu kimseye göstermeyecek. Gizleyecek onu. Aa mahşerde bir de baktın orada evvelce gördüğümüz adam yanımızda duran adam işte hesabı başlayacak herkesin. Bir de bakarsın bunun hesabı nasıl olacak acaba? Şimdi bütün dost düşman e, kenarda bekliyor. Bu, bunu bakalım neleri çıkacak. Şimdi rezil olacak Allah bunun belasını verecek falan. Belki her şey, herkes kendisini e, derdine düşmüş de. Ee, ondan sonra Efendim herkes yakınlarından Kaçacak ayrı dava Mahşer arasatı Mevatındır bir yerde Derdine düşer kimseyi görmez Bir yerde Bu, şunun durumu Ne oldu diye sorar Mesela ayet kelimelere baktığınız zaman Böyle görürsünüz ee, Bir ayet-i kerimede der ki Onlar birbirine hiç Sorgu sual yapamazlar nasılsın iyi misin Nereden geldin? Nereden gittin? Mesela. Ama öyle bir atik kerimelerde de vardır ki birbirine sitem ederler. İşte sen eee efendim birbirine konuşurlar. In kittele turdin mesela Sahafat'ta var veya işte sen beni helak edecektin. İşte sen bana şöyle yaptın, böyle yaptın. Sen beni azdırdın, kudurttun, günah çektin. Yani bazı yerlerde birbirine hitapları var. Bazı yerlerde de konuşmadıklarını söylüyor. لا تكلموا إلا من إذن الله الرحمن. فالرحمن izin vermezleri konuşamazlar. Dolu ayetler var yani. Ulaşın Kur'anı bir bir ayetlerin tümünü bilmeden hadisleri bilmeden tefsir edemezsin. İtikadın bozulur. Çelişkiye düşersin Allah muhafaza. Konuşamazlar dedi. Bir yer gelir konuşamazlar. Bir yer gelir konuşurlar. Bir yer gelir kimsenin işiyle ilgilenemezler. Bir bir durum gelişiyor. 50.000 sene bu. 50.000 sene. Fil kıyamete mevâtun. Kıyamette farklı mekanlar, makamlar var. O yerine göre durumlar olacak. Şimdi adamın beklerken hesabı başlasın da şunu da kantarda kaç geliyor bakalım diye öyle herkesin dostu var, düşmanı var. Eee iyiliğini isteyen var, kötülüğünü isteyen var. E, bizim de var, hepimizin var. Kul hakkı olanlarımız birbirimizden falan. Şimdi Mevla Teala, bir mümin kulu günahkarsa ama ehli sünnet itikadını korumuş. İşte ameli de kendine göre var fakat günahlar da var. Bunun hesaplaşmasını bunu aleni yapmaz. Bu Bukhara hadisi ya. Ne yapar? Ona bir perde örter onun üstüne. Onu öbürlerinin gözünden kapatır. Dizler. Kimse onun muhasebesine vakıf ve muttale olamaz. Ondan sonra Başlar ona Etarif Hocam Bekez'e. E, tarif Hocam Bekez'e falan gün bir günah demiştin. Ne yaptın? Ne neyse. Hatırlıyor musun? Adam hatırlıyorum. Ne, ne diyecek? Falan gün iş içmiştin. Falanı gıybet etmiştin. Falanı iftira mısın? Yani tabii inşallah büyük günahlar olmazdı. Da çok daha büyük rezillikler çıkmaz yani. Ondan sonra adam da hesap ediyor ki e, ben bunlardan tevbe etmiştim veya işte işte var dedim ben ya helallık almaya çalışmıştım falan falan ama evde kesep çarşağı olmadı be bedalihu minallah malem bi kullu yahtesibun diyor Kur'an'da. Hiç hesaba katmadıkları işler Allah tarafından karşılığını çıktı. Ehsaullah öne sütüyor başka bahatte. Allah yazdı onlar unuttu yaptıklarını. Eee dolayısıyla eee hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun amca? Allahu Teala'nın huzurunda yalan mı konuşacak? Yanlış mı konuşacak? Adam da diyor ki eyvah Madem bunları bana böyle birer birer saydırdı, döktü önüme, şimdi herhalde meleklere emredecek. Atın bunu cehenneme. Hatta izâ karrarahu biznûbî ve zanne ennehu kat heleke, bütün suçlarını tekrar, tek tek ikrar ettirir. Yaptım mı yaptım, yaptım mı yaptım, şu gün şurada şunu yaptım mı yaptım. Adam da der ki ben bittim, gittim cehenneme gittim. diye tam inanır kesin inanır yani düşünür yani bunu o zaman Allahü Teala buyurur ki kat şer <gülüyor> tuale kif dünya ve alekel ya bugün halanı dünyada ben örtmüştüm insanların çoğu senin gizli tenha bir yerde benim gördüğüm yerde ama diğer insanların bilmediği görmediği yerde ne günahlar yaptığını bilmiyorlar ben de seni deşifre etmedim. Mesela şimdi benim bile ne gizli günahlarım vardır, ee, Allah size onları açığa verse e, suratıma bakmazsınız, suratıma tükürürsünüz, selam bile vermezsiniz. Onun allah Teala dünyada beni örttü, seni de örttü, senin de vardır, öbürün de vardır herkesin özelde işleri. Ha dünyada ben bunları örttüm, bugün de ancak ben affedebilirim, hadi cennete. E bu da tabi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati bereketiyle ve adamın tabi tövbe etmeleri bereketiyle vesaire. Ama böyle cilve-i rabbaniyeler tecelli edecektir. Bu itibarla herkesin hesabı eşit olmayacağına efendim bir mümin inanacak. İnanmazsa imanı kabul değil. Vahşerde sorgu sual var mı? Var. Hesap var mı? Var. فَيَسْأَلُوا اللّٰهُ تَعَلَى Allah Teala e, sorgu sual edecek. Kimlere menşae Dilediklerine minel enbiya Peygamberlerin hepsine buyur demiyor. Peygamberlerden ama اِسْتَيَوْ مَا اَجْمَعُوا اللّٰهُ رُسُولَ فَيَقُولُ مَا O hat da var. Bütün Rasulleri cem edecek. Size ne cevap verdi ümmetleriniz? Neyle karşılandınız? Soracak. قالوا لا علم لنا onlar diyecekler ya rabbi bizim ne ilmimiz var her şeyin şahidi sensin biz sen biliyorsun bizim ümmetimiz bize ne cevap verdi Peygamberlerden dilediklerini özellikle hadis-i şerifte Nuh aleyhisselam geçiyor. Buhari hadis-i şerifinde Nuh aleyhisselam kesin geçiyor. Ondan sonra İbn Mace hadisinde Yeciyun Nebi Yemul Kıyamet bir nebi gelecek kıyamet günü herhangi bir nebi o da geçiyor. Nuh aleyhisselam'ın şeyi Buhari'de geçiyor. Eee Antebli risaleti Elçilik vazifenizi tebliğ ettiniz mi? Duyurdunuz mu? E diye e, Mevla soracak. Ve men el küffar <gülüyor> kafirlerden de dilediklerine soracak. Ama ne soracak? Demin ne dedim? Teferruat, günahlar sormayacak. Antekzi bil murselin Resulleri tekzip ettiklerine dair onları ikrar edecek. Siz peygamberlerinizi inkar ettiniz, yalanladınız. Bunları sual edecek. Yud'a nuhun kıyameti. Kıyamet günü <gülüyor> nuh Peygamber çağrılacak, davet olunacak. Mahşer meydanında fekulle beyk veşa deik ya Rabbi. Buyur ya Rabbi emrini amadeyim diyecek. Fekulle belleğte. Sen tebliğini de bulundur mu ümmetin? 950 sene vazetti etti ya. Taşlandı, bayıltıldı, dövüldü, öldü diye terk edildi. Febu Ettim ya Rabb ümmeti. Ümmetine sorulacak. Fekulle ma tane nezir. Bize korkutucu, uyarıcı gelmedi. Ya Hangi ümmette anlarım da 950 sene tebliğ yapılan tek ümmet muhalcenin ümmeti ya Kur'anla sabit, ayet de sabit ya 950 sene 949'da ise adam kafir olur. Ayette çünkü 950 diyor. Falebizeviim elfe senedin illahamsine ama bin sene kaldı 50'i müstesna. Ya 949 dese kafir olur adam anlamıyor musun? Ayet, ayet yani o kadar nas var. Ya 950 sene tebliğ eden peygambere bize gelmedi böyle bir şey diyen yani işte zoru görünce konuşuyor. Fe kul <gül> me yeşideleke. Ey noh kimsenin lehine şahitlik edecek? Fe kul ve meto Demin anlattığım hadis devam ediyor. Muhammed Aleyhisselam ve ümmeti şahit edecek. E, bu şekilde Allahü e, Allahu Teala diledi nebilere, dilediği ümmetlere e, sorgusu alacak. Veyselül mübtediate ehli sünnet dışı itikadı olan bid'at fırkaları 72 iki fır fırkayın dağalle muhtezile bunlardan, kadere bunlardan, müşebbiye bunlardan, mücessime bunlardan ibri teymiye kafalar. Ondan sonra işte Vehhabiler mücessimeye giriyor. Yani e, allah Teala'ya haşa mekan istadeden eden gökte oturuyor diyen yani, haşa arşta oturuyor. Haşa haşa haşa. Bunlar vehabi selefi işte ışit el kader bilmem. Bunlar o kafa Türkiye'de de bol mebzul miktarda bulunur yani bu kafa. Allah gökte diyen kesin ve Bunu kesin bilin. Size ben ölçü veriyorum. Mekanda münezze, mekan isnat eden er şünet olamaz. Ondan sonra efendim ee, mesela Hadis-i Şerif İbn Mace'de geçiyor. ''Men fi şey immin el kader şu ile an umu'l kıyame. Necappa hadis, ben de bunu gördüm ya şu an. İmam Zeybi'de olur, İbn-i olur. Kaderle ilgili işte İslamoğlu'nun kafası, ondan sonra yani İslamoğlu hepten irtidat kafası. O zaten son zamanda işte Mustafa Öztürk, bunları biz efendim din dairesinde kabul ederek senelerce reddiye yaptık. E sonra bir de baktık ki o Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ayetlerdekiler temsil. Bu ayetin hakikatı yok falan. O zaman baktık ki ulan reddiyelerimiz boşuna gitti. Gerçi milleti uyardık uyandırdık ama şu anda reddiye yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bir dakikalık canları yok. Yarım dakikada geçiyorum gidiyorum. Arada atıf yapıyorum. Geçiyorum. Niye? Ya adam zaten din dairesinden çıkarsa Kur'an'dakine temsil derse efendim mucizeleri inkar ederse, ahetleri inkar ederse ben ona ne anlatacağım daha? Reddiye yapmaya değmiyor ki. Mutezile Ya en azından ilmi bir reddiye yapıyorsun. Zahabi'ye bir ilmi reddiye yapıyorsun. Anladın mı? Ama mesela Şiaya da ilmi bir reddiye yapamıyorsun icabına. Neden yapamıyorsun? E çünkü Kur'an eksik diyor adam. Adama ayet okutan adam Kur'an eksik dedikten sonra zaten dinden imandan çıkıyor. Bazı Şiia, hepsi değil. Bazı Şiia hulat falan mesela. E şimdi bu o zaman mevzu düşüyor zaten. daha ehli ne? Hani sünneti, ehli sünnet itikadı hakkında büyük sorgu suali var ve onlardan hiçbiri cennete direkt gidemez. Hani o 70 bin var ya sonra o 70 bin ile 70 bin var ya 4 milyar 900 milyon sonra Allah'ımızın kabze-i kudretinden 3 üç kabza, üç kabza var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki elinin arasını çok açtı. Hiçbiri vurmuyor onlara. Çünkü neden? Say hadisine geçiyor? Küllühüm finnâr. İmam Rabbani buyuruyor. Akademimizde müçtehittir. Bu hadiste buna işaret var. Küllühüm hepsi diyor. 72 fırkan hepsi finnâr cehennemdedir. İmanlarını kurtaranlar cehennemde itikadlarının habafeti, pisliği nispetinde ne kadar itikadı bozuksa o kadar yanacak. Sonrası cehennem paklayacak. Kafir olsaydı cehennem paklamazdı. Ebedi yanacak. O yine cennete çıkar. Ama ilk girenden girebilenler sadece el-i sünnettir. Çünkü hadis-i şerif sahihtir. Küllûn fil-nâr. İlla vahide. Tek-i 72'nin hepsi. Çünkü 73 söylüyor. Tek-i hepsi yani 72'nin hepsi fil-haviye cehennemin dibindedir. Yani cehennemi boylayacak. İlla dibinde derken tabi kafir, münafık onlardan aşağıdadır. Demek istemiyorum. Cehennemi boylayacak yani. Ondan sonra ne buyuruyor yine bu hadisinde? Bu da çok acayip şey. Ma min da'in. Bu ne acayip şey. ma'in da'in yedru ila şey'in illa ve kafi yevmel kıyameti lazımen lidaveti ma daa'a ilayhi bir itikada bir inanca bir fikre bir düşünceye hangi bir adam bir adamı çağırmışsa davet etmişse öncülük etmişse onu mutlaka kıyamet günü durdurulacak ve ona neyola çağırdığı milleti efendim neyle hangi itikata davet ettiği fikre yönettiği sorgu sual edecek. Tabii ehl Sünnet'e davet ettiysem derece alacak. Bitat fikirlere, dinde reformlara efendim Ehl-i Sünnet itikadına, muhalif görüşlere ayet hadislere, muhalif görüşlere çağırdıysa milleti din adına haciyim hocayım diye çıkmışlar işte çoğu şimdi. Bunlar helak olacak. Çünkü ne buyuruyor? Yevme nedu'u külle'ü nasim ...o seni davet edince, sen de ona icabet edince, onun fikrini benimseyince... ...ha şimdi dolu adam var... ...ben diyor... ...ne diyorsun ona? Adını da unutuyorum onu. Taslamanın görüşündeyim diyor mesela adam. Namaz kılıyor beş vakit. Nasıl görüşündesin? Ne hususta diyorum? Evrim teorisi diyor Kur'an'a muhalif değil. Bütün Kur'an topraktan yaratmaya başladım diyor. Bunun gerisi yok diyor. İnsanın yaratılışının gerisi yok Ben diyor ve bedekhal kaliza mintin çamurdan yaratmaya başladım. Başladığım ham maddesi başladığım diyor. Bedeye başladı yani. Bu kadar açık yani. Evrim, mevrim, mevrilme, devrilme yok. Ve taslaman bu görüşten e, şirket düşüyor. Kur'an'ın tevhit argümanı ama namaz kılan nice insan görüyorum ki ben de bu kafadayım diyor. E şimdi bunun oldu? gümbrüdü gitti. E kim çağırdı bunu bu kafaya? Taslaman çağırdı. E, yani ahirette bu mesul müdür? Mesullü. Hesabını, cevabını Allah verecek. Ama ...Allah ıslah ailesin, biz bedduacı değiliz, hidayet eylesin, doğru sırat-ı müstakim, irşad eylesin, eli sünnete döndürsün, e, imana çevirsin de Kuran'ı doğru anlaması nasip etsin. Ben ona dua ediyorum, ben kimseye beddua etmıyorum. Ama neden? Bu millet sapıttı, bu kadar insan nasıl düzelecek? Okumuş, etmiş, kültürlü bir adam, parası da çok, işi gücü de çok, Türkiye'de bayağı eğitim kurumları da var. Adam beş vakitte namazını kazaya bırakmıyor, gitti evrim teorisi Kuran'a süt değil diyor. ...tastamandan zehirlendi. Ne yapacağız şimdi yani? Ben ne yapacağım? Ben üzülüyorum her Müslümanın adına. E neden? E sana ahirette kurtaramazsın ki. Kur'an'da sana Adem'den yarattım diyor. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Bu kadar ayet var ya bırak. Hadisleri bırak denir mi? Haşa da ayet varken yani hadis çok mabile lüzum yok diyecek demek mağazına konuşuyorum da. Adam ayetleri de o ayeti e, görmüyor. Bu ayeti görmüyor. Oradan o uydurduğu bir şeyi. bir tevillen ki diyor, e, sarih ayetler var, muhkem ayetler var. Sen muhkem bir sen müteşabiye gidiyorsun. Ben ne yapayım? Çok üzülüyoruz yani tabii ki. Bidat eli çok büyük sorgu suale tabi olacak. وَاَسْلَ الْمُسْلِمِينَ allah Teala mahşerde Müslümanlara da soracak. Anil amal Ehl-i Sünnet Müslümanlara da itikadı sormayacak. İtikadı düzgün. Yani ben bu itikatta ölebilirsem, İtikadımda bir sorun yok. Eli Sünnetin tam itikadı üzereyim elamla. Siz de öylesiniz. Bu dersleri de dinleyerek itikatımızı tavsiye ediyoruz. Nurun bakımından ziyadeleştiriyoruz. Ama amelleri soracak ameller, sözlü ameller, size işte ne konuştukları, ne yaptıkları. E şimdi e, itikatla ilgili de e, tabi sorarsa da itikattan imtihanı geçmek kolay olur eli Sünnet açısından. Ama amellerde takılan olur, kul hakkı olur. İşte efendim, hayır olur, şer olur. Bunları eee tafsilatıyla soracak. Eee Kütubi Sitten dördünde e, herhalde bu şeyheyn Buhari ismi mariş diğer altıdan dördünde geçen hadis var bu Reyhadis'inde. E ya mesela evlüm ayu hasu bil abdu yevmel kıyamet min ameli salatuhu. Bu Kütubi Sittenin dört kaynağında geçiyor. Kıyamet günü amel bakımından ilk sorgu sahne çekilecek, hesaba çekilecek konu namaz. Bu zaten çok okurdumsa işte ben bunu. Evvel mesela anu salah diye okurdum kısasın. İlk sorgu namaz hakkındadır. E say hadislerde var. Ba dinin direği müminin miracı namaz kitabımda. Bu var diye düşünüyorum ve çok da e, ciddi bir şey. Zaten devamı da var bunun. Namazdan imtihanı geçebilirse diğer konularda Kulumun hesabını takvif edin. Kolay geçirin hesabını buyuracak Mevla. İşte öbür türlü e, günahları var, şunları var, bunların. Zaten beş vakit namaz aralarını sildirdiği için yani beş vakit namazla devam eden adam hemen hemen günahsız Allah'a kavuşur yani. Çünkü bu namazların birinin arasında ölecek yani. Her geçen geriye git temizliyor. Büyük günahlar kalıyorsa da onda da özel tevbe gerekiyor. E zaten beş vaktini kılan tevbe istifara devam ediyor. Çünkü beş vakit namaz kılmayanın Tevbe ettiğini de düşünemezsin ki adamca Allah'ın uzununa durmuyor ki. Allah aklına gelmiyor adamın. Beş vakit kılmayan adamın Allah aklına gelir mi ya? Ahiret nere, ne zaman düşünecek ahireti? Namaz kılan Allah ahireti düşünmeden namazı bitiriyor gidiyor da. Kılmayan nerede yani? Onun için ilk muhasebe namazdır. Namazın sorgusunu verirse güzel. Diğer amellerini tahvif edin. Yani hesabını kolay geçirin, tesir edin. Ama namazda takılırsa ha, kaza bırakmış tadil erken bozuk ey vah ey bak ne kadar üzerine duruyorum bu konularda. Ben ne yapayım? Burası itikat dersi amel dersi değil şu an. O zaman ne buyuracak? Diğer amellerini de teşdit dedi. Hesabınızı zorlayın, şiddetlendirin. Namazda takılırsa orucu da deşin, Haccı da deşin, zekatı da deşin, kıybeti de deşin, efendim iftira deşin. Ne kadar günah varsa küçük günü büyük, büyük çıkarın önüne. Çünkü namazı sakat. Onun için namaz namaz namaz. Efendimiz öyle buyuruyor. Bir namazımız var zaten başka ne haberimiz var. Bari şunu düzgün yapalım da diğerlerinden kolay geçelim. Buyururduk Adresa Allah'ın Hazretleri. E şimdi e, bunlar e, bizim iman etmemiz gereken konulardır. E, ben burada mevize dersi sohbeti yapmadım. İmam Özal Hazretleri kayıt inanması gerekilen konuların metnini konuşurken tabi izah gerekiyor. Hadislerle, ayetlerle delillerini ben getiriyorum. Metinde ayet, hadis yazmıyor. Ben şeyhlerden ve artık melekelerimden, kendi bildiklerimden deliller getirdim. Bu derste böyle Niate erdi. Önümüzdeki ders inşallah yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümden sonrasıyla ahiretle ilgili verdiği haberlerden inanmamız gereken diğer konular işte cehennemden müminlerin çıkacağıdır işte efendim hiçbir mümin cehennemde kalmayacağıdır peygamberlerin şefi şehitlerin salihlerin müminler şefaatleridir işte efendim nelerde neler sahabenin fazileti bunların hepsi tek tek işlenecektir kavadülakat dersini dinleyelim dinletelim Allah rızası için bu milletin imanını kurtarmak için ben fedakarlık ediyorum burada kendime göre bir yemek ediyorum ne olursa siz de bir yemek edin ya bilink atacaksın Bizim YouTube sitemize üye olun. Bedava bir şey değil. Milleti de üye yapın. Ondan sonra deyin ki bak bildirimleri açık edin. Size bu derslerin haberlerini atılsın. Şu gün şu ders var, bugün bu ders var kaçırmayın. Kaçırdınız, sitede var. Dinleyin. Kavadür'e kayıt. Bizim Avukat Çağat Efendi öyle diyor. Ben diyor Rabbi vaktinde izleyemiyorum diyor. Ama diyor geriden geliyorum diyor. Bazen diyor. Öyle bir akait dersleri oluyor ki, diyor ki adam mesela senelerdir bu yolda adam. Kültürü var, ilmi var, bilgisi var genel şey olarak. Mesela diyor, bir dersi üç kere dinlediğim oluyor diyor. Çünkü akait meseleleri diyor. İnce iş diyor. Güzel anlamam lazım diyor. Üç kere dinlediğim oluyor diyor. Haftada geriden beri ders yapıyorum diyor. Ya gruplar kurdum diyor. Onlar da şaşırdı kaldılar. Böyle ne meseleler varmış ya? E var. E şimdi bizim milletimiz Ben Müslümanım, Mehl-i Sünnetim. E mürekkep yalamışım, okumuşum. İmam Hatip'ten, ilahiyattan da. De... nasibim var, diploma almışım falan diyor ama şu benim anlattığım konulardan kaçına vakıftır? Onun için kimse ben biliyorum demesin. Ben biliyorum demesin. İtikat konularında müsamaha yoktur. Kimse bilgisine, ilmine güvenmesin. Kitaba bakıyoruz. Bak biz kitap açıyoruz önümüze. Biz burada, koca İmamı Gazal Hüccetül İslam, onun şerleri, biz burada ayet, hadise delile dayanarak konuşuyoruz. Duvara dayanarak konuşmuyoruz. Anladın mı? Onun için hiçbir hacı hoca sizi E ben anlatıyorum, dinletiyorum. Böyle bir şey yok. Delil getirecek. Ayet okuyacak, hadis okuyacak. Ha şurada bir saatte kaç tane ayet hadis okudum? Ona göre. Ondan sonra ya bu ayet hadis okuyan da bir tek çüpheli var. Ama işte biz de onu tutmuyoruz. Bilmem şöyle adam böyle adam konuşuyor. Aleyhime konuşan en büyük düşmanların bile bunu itiraf ediyor. Diyor ki tak dedim mi ayet hadisi hemen delilini getirip konuşabilen o. E tamam da kardeşim. O zaman Bundan kimse müstahane kalamaz. Yani ayet hadisle konuşulan ilimden ve itikat ilminden inanç meselesinden kimse digane kalamaz. Beni sevmiyorsan sevme. Tutmuyorsan tutma. Zaten re istemiyorum, para istemiyorum. Ama ilmimizden faydalan itikadını gözden geçir. Tahsin et. Bir hayır dua edersen ne mutlu bana? Etmezsen de hakkı melal olsun. Yeter ki iftira etme. dua etme yeter. Yeter. duan da lazım değil ama faydalan kardeşim faydalan. Burada bu sofra kuruluyor. Bu sofra kurulmuş. Bedava bu ilimler. Bak yarın ahirette mi sual var, sual. Bana bir hoca gelmedi. Ben uyarıcı duymadım. Böyle konular mahşerde olduğunu bilmiyordum. Bunlar mazeret değil. Şurada YouTube sesi konuşuyoruz. Herkes dinleyebiliyor. İsteyen dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Sonra da kayıtta kalıyor. İstediği zaman açıp dinleyebiliyor. Sen nasıl bana ulaşmadım diyorsun. Fizan'daki mala ulaşıyorsun. Dünyanın bu ucundaki bilmem ne sipariş veriyorsun. Hiç mi Allah ahirete inanmıyorsun kardeşim. Bu itikat meselesidir. Faziletli amel konusuna benzemez. Onun için size yük veriyorum. Bu ilimleri semanet ediyorum, vasiyet ediyorum. Youtube sitemizde bunları birbirimize atalım, link atalım, paylaşalım, siteyi öğretelim... Balık tutmayı öğretelim. Çünkü bir balık verdin, iki balık verdin. Link her dakika sen ne mi kardeşim? Onun için siteyi öğret. Burada Kavaadullah Kaat özellikle itikat derslerini tavsiye ediyorum kardeşim. Bu iman meselesidir. Bunda müsamaha yok. Zere kadar el üstete ayrılırsan mutlaka cehenneme gitmeden kurtuluş yok. Say hadis. Onun için bu noktada birbirine Allah için acıyalım. Allah da cümlemize merhamet eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in. والله لي اصور بي وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين